Tinefil Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşimburu Seven Talk to me, and all the voices just burn no I'm done with it. Ooh. This is the start of how it all ends. They used to shout my name, now they whisper it. I'm speeding up, and this is the red, orange, yellow that could be sparking love. Disappear. I never watch the stars, there's so much down here So I just try Keep up with the red, orange, yellow flicker beat Sparking up my heart I dream all year But they're not the sweet kinds. And the shivers move down my shoulders Double time. Well, now, people talk to me. I'm slipping out of reach now. People talk to me. 94.9 Açık Radyoda bir Snefil programına daha hoş geldiniz. Ben Yeşim Burul. Programa başlarken e, hemen telefon attığımızın öbür ucunda program ortam Melis Behlil var. Merhaba Melis. Merhaba. Hoş geldin. E, programımıza haftanın yeni filmlerinden e, The Hunger Games: Mockingjay Part One. ...ve bizde vizyona giren adıyla... ...Açlık Oyunları, Alaycı Kuş... ...Bölüm 1 e, filminin e, parçasıyla başladık... ...Gloria seslendirdi, Flickr... E, ...Kanya West'in elinden geçmiş versiyonunu dinledik... E, Haftanın vizyon filmlerini konuşacağız sizinle. Üstelik bu hafta vizyona giren filmlerden birinin yönetmeni de konuğumuz Kum'un Tadı filminin yönetmeni Melisa Öner'le söyleşeceğiz birazdan. Ancak bütün bunlara geçmeden önce her hafta olduğu gibi sizlere öncelikle iletişim bilgilerimizi vermek istiyoruz. Açık Radyo'nun telefon numarası 212 alan kodu 343 4040. 40. Programımızın e-posta adresi ise sinefiller.gmail.com. Ayrıca bu haftaki program destekçimiz Lara Fresco'ya da çok teşekkür ediyoruz. Evet, gelelim vizyon yes, filmlerine. <gülüyor> Yine bu birkaç haftadır yerli yapımların yoğun olduğu bir dönemdeyiz. Beş yerli yapım var iki yabancı filme karşı. Böyle bir oran bizde bile ilk olabilir. Yani hakikaten çok böyle... Bütün yerli şirketler bu haftayı beklemiş gibi bir durum var nerede siz Onlara karşılık bir tane de büyük bütçeli blockbuster diyeceğimiz türde hani bir seri filmin yeni bölümü karşımızda. Hunger Games hakikaten son yılların en başarılı franchiselarından biri oldu ve de hani bu hafta itibariyle en yüksek salon en yüksek sayıda salona sahip olan film olduğunu da belirtelim. Francis Lawrence yönetmiş yine bu üçüncü filme serinin Susan Collins imzalı romanlardan uyarlanıyor Young Adult yani Yetişkin, genç yetişkin e, diyebileceğimiz e, gençlere yönelik aslında e, edebiyat serilerinden e, bir bölüm bu da. E, zaten hani çok satan kitaplardan uyarlanmış durumda. Hakikaten çok ciddi hayranları var o yaş kitlesinde. Sinemada da zaten aynı yaş grupların akın akın gittiklerini görebiliyorsunuz. Eğer sinemaların önünde durup izlerseniz filmi izlemeye gelenleri... E, Bu sefer yalnız üçüncü kitabım e, şey gelenek olduğu üzere ikiye bölmüşler e, Mockingjay e, kitabını ve e, bu hafta işte ilk bölümü karşımızda devamı da gelecek. Bunu daha önce alacak arandıkla da yapmışlardı. Harry Potter'ın kapanışını o şekilde iki bölüm halinde yapmışlardı. E, Hunger Games'te son evet, suyunu çıkarıp bütün ufak eski kitabı üç'e dönmüş vaziyetler, o da yakında geliyor. Evet, e, o da maalesef öyle oldu. Hani onu da belirtelim. E, yani o artık biraz hani şey gibi oldu. Sakız gibi uzatmak için her şeyi yaptılar Hobbit adına söyleyebiliriz. E, Hunger Games'e bakacak olursak... E, ...yine aynı oyuncu kadrosuyla devam ediyor. E, baş kahramanımız Katniss Everdeen'i gene Jennifer Lawrence canlandırıyor. Peter Mellark olarak George Hutchinson, Gale rolünde Liam Hemsworth. E, işte ona gene klasik Woody Harrelson... E, ...tabii ki sevgili Philip Seymour Hoffman... ...artık hani canlandırdığı evet, son karakterlerden biri... ...onu tabi izlemek çok keyifli... ...çünkü hani hakikaten burada çok enteresan bir rolü var... ...ben en çok onu izlemekten zevk aldığımı belirtmem lazım... ...Julian Moore... ...yine aynı karakterler olarak devam ediyorlar... ...rollerini... ...Donald Sutherland aynı şekilde... ...açlık oyunlarını bilenler biliyorlar... ...ama hani ilk filmden isibaren hatırlatmak gerekirse... Distopik bir dünyada geçiyor, ee, oldukça hani otoriter ve faşizan bir düzenle yönetilen bir dünya. Ee... Capital denilen bir başkent bir baş merkez tarafından yönetiliyor ve böyle distriklere, bölgelere ayrılmış durumda insanlar bayağı küreleştirilmiş biçimde e, bu başkenti hizmet etmek üzere e, çalıştırılıyorlar tepelerinde de e, o Yıldız savaşlarından <gülüyor> alışkın olduğumuz durular beyaz durlar içerisinde eli silahlı e, bir takım muhafızlar tarafından korundan işte fabrikalar tesislerde Çok ciddi baskıcı bir rejim var. Bu rejimin en enteresan yönlerinden biri de hani hem insanları böyle köle gibi çalıştırmak ama bir taraftan da onları eğlendirmek üzere açlık oyunları denilen e, ve işte televizyon ve hani e, medya üzerinden görsellik üzerinden tüm dünyaya yayın yapan bu oyunların gerçekleştirilmesi çok büyük bir eğlence e, aracı. Olarak bu e, oyunların en büyük özelliği ise seçilen bu yine bu bölgelerden seçilen e, genç insanların e, birbirlerini öldürmeye zorlandığı yani e, bir oyun son derece acımasız bir oyun açıldı. E, Hayatta kalabilmek için diğerlerini öldürmek zorunda kalıyorsunuz. Filmin ilk filmde, e, Katniss Everdeen, e, Peter Mayakla beraber işte oyunu kazanıyorlar e, ve hani bütün aslında o oyunun şeyini görüyoruz. E, çünkü aslında bu Katniss'in hiç planladığı bir şey değil, kendi kız kardeşi seçiliyor, onun yerine aslında kız kardeşini kurtarmak için e, gönüllü oluyor. Ee, orada öyle bir fedakarlığını görüyoruz Katniss'in ve hiç beklemediği bir şeyin ortasında buluyor kendisini. İkinci filmde ise bu sefer e, açlık oyunlarını kazanmış olarak e, başkente dönüyorlar Capitol'a. ...işte büyük törenlerle, şahşayla karşılaşıyorlar. Çünkü bir taraftan bölgelerde insanlar çok büyük bir sefalet e, içerisinde yaşarken... ...başkentte çok büyük bir e, şatafat, zenginlik, lüks görüyoruz. E, klasiko çatışmaları görüyoruz. Evet. İkinci filmde yavaş yavaş hani Katniss ve e, beraber e, bu yarışlarda yarıştığı arkadaşları da hani sistemin çarpıklığına, e, yöneticilerin e, ne kadar yoz olduklarına e, ve bütün bu sömürü düzenini bir anlamda keşfetmeye başlıyorlar. Bununla alakalı bir düzen. E, üçüncü filmde ise artık hani tamamen direnişe geçildiğini görüyoruz. E, ve bu direnişin sesi olmak üzere Seçilen Katniss'in e, Mockingjay Alaycı Kuş adını alması ve bu alaycı kuş simgesi etrafında e, dokuzuncu bölgede e, çünkü ikinci filmin sonunda e, Katniss kurtarılıyordu o bölgeden yarışın ortasından alınıyordu ama Pete'e kalıyordu içeride. E, on, o ...oradan başlıyor bu üçüncü film. İlk direnişin... filmi görmeyenler için çok bir şey ifade etmiyor galiba değil mi? Şimdi ince bir yanda tamamen yabancı bir dünya karşısında... ...olduğun, ilk iki filmi görmeyen bir seyirci olarak. Yani aslında şöyle bir şey var... Yani ...başında böyle bir takım geriye dönüş referanslarıyla hissettiriyor... ...bize anlatılanlarla. Öncesinde hani olup bitenleri. Ama üçüncü filmin başında işte... Dokuzuncu bölge e, direnişin merkezi böyle bayağı yer altında yaşayan bir sistem kurmuş durumdalar ve de e, kaçak hani sürgünde başkan koyunu e, görüyoruz burada Julian Moore'un canlandırdığı. Burada hani o otoriter faşist düzene karşı daha sosyalist olarak organize olmuş ve demokrasi vaat eden bir direniş görüyoruz. Ama hani esas amaç hani bir bölgenin tek başına direnmesi yetmiyor. Bütün bölgelerin güçlerini birleştirerek başkente karşı e, başkaldırması lazım. Esas otoriteye karşı başkaldırması lazım. Ve bunun için tabii işin propaganda kısmının ne kadar önemli olduğu konuşulmaya başlanıyor. Zaten o, o tarafı yöneten kişi Philip Seymour Hoffman'ın canlandırdığı karakter. E, ve burada da hani bir mesaj veriyoruz. ...vermek açısından Katniss'in kullanılması... ...onun Mockingjay olması, alaycı olması ee, Hani işin medya tarafına da aslında e, şey yapıyor, e, çok ciddi e, bakış atıyor ve bunu sadece e, hani o faşist rejimin kullandığı bir şey olarak göstermiyor. Hani direnişin de bu işi nasıl aslında profesyonel bir şekilde manipüle etmeye çalıştığını da gösteriyor. Yani hiçbir rejime aslında e, sıcak bakmıyor e, açlık oyunları e, dünyasının evreni. Belki de genç e, izleyicilere ve okuyuculara da bu yüzden samimi ve yakın geliyor olabilir. Yani politik sistemler ve onun içerisindeki politik alavere dalavereler, sistem ne taraftan ya da yaklaşım ne taraftan gelirse gelsin ideoloji, gençlerin çok aslında şüpheci yaklaştıkları bir şey. Ve burada da o şüpheciliğin şeylerini görüyoruz, temellerini gösteriyor bize açık oyunları. Bence hani seriyi sevenleri yine çok tatmin edecek bir film. Aksiyon tarafı çok yüksek değil ama hani direniş, direniş üzerine düşünme ve onun altyapısı açısından zengin ve doyurucu bir film e, konmuş ortaya e, ben hani keyifle izledim ben özellikle hani, ilk filmden ziyade ikinci filmden sonra e, açlık e, oyunlarının dünyası ilgimi çekmeye başladı ve üçüncü filmde ne olacak diye hani hakikaten samimiyetle merak ettiğim bir filmdi beni tatmin ettiğini zaten söyleyebilirim zaten üçün yönetmeni de aynı İlkinde farklı bir vardı Francis Lawrence evet açlık oyunları Tabii bu hafta vizyonda E, Aşk oyunları bu hafta bütün dünyada vizyonda ve herhalde dünya sinemalarını epey de e, geçirecek. Bir yandan da bir Fransız komedimiz var bu hafta. Kamerşehir Şeflerin Savaşı, Daniel Koen yönetmiş, Jean Reno, Michel Gilles, Raphael Aguil, ve Julien Basiliye başrollerde. Bu filmde de aslında filmin adı biraz yanlış yönlendiriyor çünkü burada şefler savaşmıyor ama Jean Reno'nu canlandırdığım e, Alexander adlı e, eski usul geleneksel e, çok başarılı bir Fransız şefi var ve 3 e, e, Michelin yıldızlı bir restoranın başında kendi adını taşıyan bir restoran ve Onun aslında e, patronuyla olan savaşı patronu da e, daha hani yeni nesil babasından devralmış restorancılık işinde olan dünyanın farklı farklı yerlerinde farklı marka isimlerle restoran açan. Ama bir noktada artık hani işin kalitesinden ziyade e, kar zarar hesabı yapmaya başlamış e, nitelikten ziyade niceliğe bakan e, marka adına bakan e, ve eski ve geleneksel olana burun kıvırıp ...daha e, bir anlamda da hani karamacı amacı güderek yeni ve kendince trendi bulduğu şeylerin peşinden koşan Stanislav adlı bir genç karakter. Bu Alexander ile Stanislav arasındaki bir savaş ve mücadele aslında. Çünkü Stanislav Alexander'dan kurtulmak istiyor. Ee, ve bunu nasıl yapacağını bilemiyor. Aradaki sözleşmeden kontrattan dolayı ama orada kontratta bir boşluk var. Eğer Michelin yıldızlarından birini kaybederse kovma hakkına sahip. <gülüyor> Dolayısıyla kendi şefinin bir anlamda e, ayağını kaydırmaya çalışıyor. E, tam bu anda da Alexander'ın yardımına genç ama bir, yer, bir şekilde hiçbir yerde tutunamayan... ...çünkü fazla tutkulu, e, yemek konusunda tutkulu genç aşçı Jackie... Ee, onun da e, kız arkadaşı hamile doğurmak üzere bir türlü bir baltaya sapolamadığı için hani sürekli zor durumda kalıyor. Alexander ve Jackie birbirlerine destek olarak e, ikisi de birbirlerini bu dar boğazdan kurtarmaya çalışıyorlar. Evet. ...gitmeden önce belki insanın... ...yemek yemesi, karnı top gitmesi... ...daha faydalı olacak filmlerden gibi geliyor. Ben çok acıkıyorum bu yemek filmlerden. Gerçi bu filmde yemekler çok ön planda değil... ...onu belirteyim. Yani yazdan bu yana... ...üç tane yemek fi yemekli film izledik. Hani şeyle, Le Chef'le başladık... ...John, John Favreau'nun filmiyle. Oynama. mesela yemeklerin hazırlanması çok ön plandaydı. Gerçekten çok iştah açıcı bir filmdi. Ee, daha sonra bir tane hani... ...Britanya'dan film geldi. Ee, bu üçüncü film burada... Hikaye, anlatı ve karakterler etrafında daha ziyade dönüyor. İşin yemek yapma kısmını o kadar ön plana çıkarmamışlar. Hani onu belirtmiş olayım. Burada daha ziyade hem e, gastronominin, geleneksel gastronominin yeni sermayeyle olan mücadelesi... ...hem de bu yeni gastronomi anlayışı, bu moleküler gastronomi var ya... ...hani böyle bir takım şeylerden, imbiklerden geçirerek, nitrojenler kullanarak yemek pişirme... Evet, ...biraz da onlarla moleküler. dalga geçiyor biraz da o moleküler mutfakla dalga geçtiğinde söylemem lazım bu filmin hani burada daha hani karakter çünkü hani mutfakta hakikaten işin çok gerçekçi olmasının meselesine takılmamışlar bunu çekerken ama yine de çok hani eğlenceli özellikle yemek konusunda e, hani e, bu tarz atışmaları seven e, dinleyicilerimiz için zevk alacakları keyifli bir komedi olmuş. Evet e, yerli yapımlarımıza da geçecek olursak bu hafta e... Karışık kaset, Kumun kum tadı ve karışık kaset Ön plana çıkıyorlar. Kumun tadını birazdan yönetmeniyle konuşacağız. Neyse, önemli önerme. Karışık kaset ise bir, o da bir ilk uzunmetraj. Tunç Şahin'in filmi e, Uygar Şirne romanından uyarlandı. Evet, baş roman, komedi. Ee, çok komedi değildir. Değil Romantik komedi deyince son zamanlarda Türkiye'de biraz fazla cıvık filmler yapılmaya başlandı. Ondan daha romantik bir hali var karışık kasetim. Aslında tam alışkın olduğumuz romantik komedi formatına uygun bir film olduğunu hani belirtmek lazım. Hani bu daha Amerikan. Evet, daha çok Hollywood standartı. Hollywood tarzı. Ne Hollywood usulü romantik komedilerden bir çiftin 20 yıl boyunca bir türlü bir araya. Bir gelen bir gelemeyen e, hikayesini anlatıyor Ulaş ve İrem'in. Başrolarda Sarpapak, Özge Özpirinç'i, Bülent Emin Yarar, Ulaşcan Kutlu Aslan Kapan Şahin'i yeri alıyorlar. Yirmi e, sene önceden başlayıp e, ulaş İrem'e hazırladığı çeşitli karışık kasetlerle devam eden, nedenle iddialı bir e, müzik kullanımı olan e, bir film karışık kaset. Bana tabi ilginç gelen Tunç Şahin'e aslında sinema dünyası çok iyi tanıyor yani daha böyle bir iş, iş tarafındakiler çünkü kendisi bir film dağıtım şirketini kurmuştu bir sinema sever olarak seneler önce ortaklarıyla beraber fakat işin idari kısmından yavaş yavaş önce kısa filmler çekerek sonra da karışık kasetle yönetmenlik tarafına geçti. Evet e, ayrıca oyuncular arasında da Atilla Taş'ın olduğunu da altını çizmek istiyorum. E, ve de e, Tunç Şahin'le beraber de yazdıkları bir şarkıyı da seslendiriyor filmde. Ve çok başarılı bir biçimde şarkı da çok başarılı. Dolayısıyla hani e, Atilla Taş son dönemde bir anlamda bir sosyal medya fenomeni de oldu. Çok enteresan bir muhalif kimlik de kazandı Türkiye'de. E, dinleyicilerimiz hani onun da farkında olabilirler. Bu filme de çok hoş ve enteresan bir katkısı var filmin tonuna çok uyan bir biçimde. Onda e, dikkat çekmiş olalım. E, haftanın e, son filmi ise yine bir yerli film. E, bu da e, korku türünde. Efendim, bir sizin... arada Seni seviyorum adamımız e, var. Bir komedimiz daha var. Daha doğrusu komedi bir romantik filmimiz daha var. E, yine yerli yapımlardan. E, onu da Sen önce bir tanıtalım. Evet Aşk evet. Ee, Seni seviyorum adam. Evet, yani o daha yakın romantik film olarak. Önce ondan bahsedelim. Biray Dalkıran iyi tanıdığımız bir isim aslında. Daha öncesinde çektiğim gerek romantik filmler olsun gerek e, korku filmleriyle e, izleyicilerimizin iyi bildiği bir isim. Başrollerinde ise filmin daha ziyade televizyon dizilerinden tanıdığımız isimler var. E, esas rollerde hani ana rollerde Barış Kılıç ve Gizem Karaca yer alıyorlar. Onlara yan rollerde Ayşen Guru'da Yıldız kültür, Serhat Özcan, Asuman Dabak gibi isimler eşlik ediyor. Ee, Barış Kılıç'ın canlandırdığı e, Ömer karakteri e, yaşadığı kötü günlerden sonra hayata ve işine küsüp Kıbrıs'a yerleşen bir müzisyeni canlandırıyor. E, bir müzik yapımcısı e, ama hani böyle bir anlamda inzivaya çekilmiş, müzevi bir hayat sürüyor. O e, Onun orada e, genç bir kadınla tanışması, Gizem Karacan'ı canlandırdığı Ezel adlı deli dolu ve hayata çok farklı yaklaşan bir kadınla ve onunla beraber yeniden bir hayata tutunması. Ama tabii e, olaylar öyle o kadar e, mutlu bir biçimde gelişmiyor. Çünkü Ezel'in bir takım sırları var ve bütün bu davranışların arkasında da onlar yatıyor. Gerçi yani ki Basın Bilce'nin o sırrın ne olduğu da söyleniyor bu arada. Maalesef. Ee, en... En klişe e, romantik filmlerden daha doğrusu en çok gördüğünüz romantik film klişelerinden işte hayatında büyük bir sır ve genelde bir hastalık olan genç kadın e, formada çıkıyor karşımıza yine. Evet e, seni seviyorum adamım bu hafta vizyonda. Evet biraz önce bahsetmiş olduğum Ümmü Sibiyan Zifir ise haftanın son filmi e, bu da bir korku filmi. Efe Hızır'ın yönettiği filmde başrollerde Melisa Akman, Berkan Bulut, Rabia Kaya ve Mustafa Kırantepe yer alıyorlar Burada da lise son sınıfta okuyan bir grup arkadaş <gülüyor> diyoruz Hep böyle bir grup gençle başlayan grup arkadaş diye başlayan evet korku filmleri ee, Ve mezun olmadan önce son bir çılgınlık yapıp Bir geceyi okullarında geçirmeye karar veriyorlar Ve gizlice e, giriyorlar Orada işte öğretmenler odasında parti yapmayı planlıyorlar E, parti eğlenceli bir şekilde başlıyor ama sonra hadi e, yani bir ruh çağırma seansı yapalım gibi böyle bir e, kendilerince masum bir eğlence olarak düşündükleri şey gerçekten bir kötü bir ruhun gelmesiyle kendilerini hayatı zindana diyor. Önce intihar etmiş bir öğrenciyi çağırmaya karar veriyorlar. O da. Korku film, birisi korku filmi görmüş bir bile bileceği gibi hiç iyi bir fikir değil. Hele bir grup arkadaş bir gece diye başlayan bir hikayenin içindeyse. Evet e, bunlar da haftanın diğer vizyon filmleri. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Karışık kaset adı üstünde malum. E, karışık kaset de yapma üzerine bir film. Dolayısıyla e, soundtrack ile çok dikkat çekiyor. E, çok fazla şarkı yaralıyor. Şimdi o şarkılardan birini dinleyeceğiz. Sezen Aksu'dan geliyor. Hoş geldin. Dzień Sezen Aksu'dan dinledik, hoş geldin. Bu hafta yeni vizyona giren karışık kaset filminde kullanılan parçalardan biriydim. 94.9 Açık Radyo'da, Sinefil programındasınız canlı yayında. Ve program konuğumuz var e, stüdyoda. Şimdi bu hafta Başka Sinema kapsamında vizyona giren Kum'un Tadı filminin yönetmeni Melisa Önel. Hoş geldin Melisa. Merhaba. Öncelikle tebrik ederiz. Hayırlı olsun diyelim. Çok tekrar. teşekkürler. Açılışını 64. Berlin Film Festivali'nde yaptı. Dünya premierini e, forum filminde. Sonra İstanbul Film Festivali'nde e, Altın Portakal'da gösterildi. Hmm. Ve sonunda e, bu sefer vizyonda artık evet. <gülüyor> bekliyoruz. Bekliyorduk <gülüyor> biz de Berlin'den beri. E, Meris'te e, program ortam telefon attığımızın öbür ucunda. Merhaba Meris. Merhaba Melis. Merhaba Merhaba Melis. <gülüyor> evet, e, şimdi Melisa'yla, ile Melis aslında hani e, bizim iyi tanıdığımız bir isim. Hani önceki işleriyle de ama hani Kumun tadı da e, ilk uzun metrajlı proje. Bundan önce hani Ee, kısa filmlerim var belgesel var fotoğraflar Hı -hı. var ee, dolayısıyla e, kumun tadına gelen süreçte hani çok farklı işler yaptın Hı -hı. Ee, hani biraz ama o süreçten bahsedelim kumun tadı Hı -hı. nasıl ortaya çıktı hani hikayesi nasıl gelişti Omega Tilki'yi yaptığım zaman eğilimimin ne olduğunu işte aşağı yukarı fark etmiş durumdaydım. Yani tamamen lineer bir hikaye anlatmak peşinde değil de daha görsel ve işitsel bir sinemaya doğru yatkınlığımın olduğunun farkındaydım. Ondan sonra ben ve Nuri Bala ismindeki orta metraj belgesel geldi... E, ardından da kumun tadı, kumun tadı aslında omega tıknın bir e, devamı gibi, yani daha olgun e, bir parça daha biçime, e, biçimi, biçimi sorgulayan ama naratif bir yapıya da kaymaya çalışan <gülüyor> bir iş oldu. E, dolayısıyla hani bu iki iş bir parça birbirine benziyor ve onun dışında da hani her zaman hayatımda olan fotoğraf var. E, o da herhalde işte bir görsel düşünmeyi ön plana çıkartan bir şey. Ee, görsel oldu, tarafı çok kuvvetli bir film zaten. Ee, ama dinleyicilerimiz hem birazcık konusundan da bahsedelim. <gülüyor> oyuncularını da tanıtalım. Ee, başrollerde Ee, Timuçin Esen, Hı -hı. E, Mira Furlan, e, Ahmet Rıfat Şungar, e, Mustafa Uzun Yılmaz ve Sanem Öge evet. gibi isimler var. E, Mira Furlan aslında Türkiye'li izleyicilerin çok da yabancı olmadıkları biri. Evet, Elveda İstanbul ve e, Lost dizisi. Unutma beni İstanbul. <gülüyor> unutma beni İstanbul'da. <gülüyor> e, unutma <evet>. beni İstanbul'da. <gülüyor> e, i̇lk galiba Türkiye'ye geldi. Evet. E, senin filmin ikinci ...şey oldu. E ama dediğin gibi... ...hani daha geniş kitlelerin... ...kitleler ise <gülüyor> hani Lost dizisindeki... ...Fransız kadın olarak. Aynen öyle. Evet, Russo, <gülüyor> evet, Deniz Russo karakteriyle. Evet. Russo karakteriyle. Burada da e, film konusu... E, ...itibariyle... ...aslında film başlayınca çok fazla şeyle... ...vermiyor. <gülüyor> e, ...izleyiciyi çalıştıran filmlerden. İhali, hmm, yani, evet. Evet, evet. Yani çalışacaksınız diyorsun. <gülüyor> ee, dolayısıyla hani öyle kendimi rahat rahat bırakayım. Hani <gülüyor> ee, ondan sonra film bana her şeyi versin. Yok. E, hani bağlantıları kurmak, ilişkileri kurmak. E, bir taraftan da şöyle bir şey var. E, görüntüler o kadar güzel ki... E, ...yani o tabii herhalde fotoğraflı olan ilişkinden de... ...kaynaklanan bir şeyden bahsediyoruz orada. E, yani film başladığı andan itibaren... E, ...şeyilerin... E, Görüntülerin, imgelerin Hı -hı. dokusu mesela beni çok etkiledi. Yani her birinde Hı -hı. böyle bir doku var. Hani Hı -hı. orada özellikle kurguda ona dikkat ettin mi? Hı -hı. Hani kurgusun nasıl geçti? Yani onları da evet. sormak istiyorum sonrasında Hı -hı. da. Hani görüntüler arasındaki geçişlerde Hı -hı. E, dokular üst üste biniyor. E, ve e, karakterler... ...için bir atmosfer yaratıyorsun, bir dünya yaratıyorsun... <Gülüyor> ...karakterler arasındaki ilişkileri de biz yavaş yavaş... ...hani böyle peyderpey, yol döşermiş gibi evet. e, kuruyoruz... E, ...aslında bir küçük bir kıyı köyü gibi bir yer... <Gülüyor> ...tam <Gülüyor> lokasyon da söylemiyorsun bize... Evet, tam lokasyon söylemiyoruz... ...çünkü nereden nereye geçiş olduğunu hani tam belirtmek istemedik... ...daha <Gülüyor> e, Türkiye'nin herhangi bir yerinde geçebilen bir hikaye olsun... Diye düşündük. Yani herhangi bir yerde, uh -huh. herhangi bir kıyıda, herhangi bir denizin e, kıyısında geçebilen bir hikaye olsun diye düşündük. E, bu bahsettiğin hani dokuyla ve atmosfer oluşturmayla alakalı aslında şöyleydi. Yani filmin ana e, özündeki karakterleri bir araya getiren şey aslında e, hepsinin işte bir sınırla olan, bir eşlikle olan uh -huh. ilişkisiyle alakalıydı. Ve hani bütün bu karakterleri bir araya getirirken doğa onları bir araya getiriyorsun, getirsin. ...diye düşündük. Hani doğa... ...her şeyin üzerinde büyük Hı. bir şey olsun. Dolayısıyla film o doğayla başlıyor. Denizle başlıyor. Ve ondan sonra onun dokusuyla devam ediyor. Ve bütün bu karakterleri de aslında... ...kapsıyor diye... E, ...düşündük. E, ve dediğim gibi öyle oluyor. <gülüyor> e, e, ve... E, Hani ilk başta karakterlerle ilgili, hani geçmişleriyle hmm. alakalı vesaire bilgi almıyoruz. Aslında bir karakter ağı görüyoruz. Hmm. Ve ondan sonra onların nasıl bir araya geldiğini. Ama geçmişe dönüp onların hayatlarını irdelemiyor film. Dolayısıyla o atmosfer onları bir araya getiren şey olmuş hmm. oldu. Evet, deniz kıyısında bir köyde yaşayan genç bir adam Hamit. Deniz adlı... E, ...bir yabancı bir kadın karakterle tanışıyoruz sonra. O da o bölgede çalışıyor, botanikçi olarak çalışıyor. Hem işte bölgede doğada araştırmalar yapıyor... ...hem laboratuvarda çalışmasını görüyoruz. Hamit dediğinizin bir ilişkisi var. Hı -hı. Ama tam böyle adını kendilerine koymadığı... ...tam nasıl Hı -hı. tanımlayacaklarını ve kendilerini de bilemediği... ...o birazcık da ikisinin de kendilerini çok yerleşik hissetmemelerinden... ...belki de kaynaklanan evet, bir durum... Ee, Hamid'in böyle tam ne iş yaptığını çözmeye çalışıyoruz. Çünkü hı hı. orada yapılan işlerle alakalı da kafamıza soru işaretleri hı hı. koyuyorsun. Çünkü orada e, kardeşi var Mehmet. Hı hı. Ee, ama Mehmet'le ilişkileri de çok kopuk. Hı hı. Ee, belli ki çok uzun süre uzak kalmışlar birbirlerinden ve iletişimleri hı hı. de çok zayıf. Ee, bir de Ali karakteri var. Hı hı. Ali ise işte o köy civarındaki hani böyle büyük işverenlerden biri. Hı -hı. Orada bir kömür şeyi var, Hı -hı. rezervi var. Onunla alakalı yapılan, onun etrafında böyle çok emek yoğun Hı -hı. bir iş var. Hı -hı. E, Mehmet ailenin böyle daha ziyade hani emekçisi gibi, genç emekçisi Hı -hı. Yani ama, ama kendisini ne denirse yapıyor. Ve Hı -hı. biraz hani kuralları ve sisteme Hı -hı. E, uymaya çalışan... Biri Hamit ise e, aslında bütün bunlardan dolayı çok büyük bir ilüzyona uğramış ve bir <gülüyor> şekilde hani bu sisteme uymak istemiyor ama <gülüyor> bir şekilde gününü de kurtarmaya çalışıyor. Evet, evet öyle bir karakter. E, ve e, aslında hani görünürdeki bu emek yoğun kömür ve doğan etrafındaki <gülüyor> dönen bütün bu ilişkilerin ötesinde de bir de ciddi bir illegal bir iş. ...olduğunu hı hı. görüyoruz. O da... ...hani bu sınıra yakın... E, ...köyde insan kaçakçılığı... Hı hı. ...işte Avrupa'ya belli ki geçmeye çalışan insanların ...geçirmek hı hı. için... E, ...gay resmi yaptıkları bir iş. Hamit bu işi Deniz'den bile saklıyor. Hani evet. ona bile söylemiyor. Evet. Bu kömür işi için işte İstanbul'a gidip geliyor. Kömür orada işte emek yoğun bir şekilde... E, ...üretiliyor, odun yakılarak... ...üretilen bir kömür ve ondan sonra... ...onun satışı için işte İstanbul'a gidip geliyor... ...dolayısıyla kamyonu da kömür taşıyor... ...ama bazen İstanbul'dan geri dönerken de... ...insan taşıyor... Aha. ...ve aslında filmde... ...bu... ...insan taşıdığı... ...ve ondan sonra o köyde mahsur kaldı, ...işte denize ulaşamadığı, denize gidemediği... ...jandarma kontrolünden dolayı... Aha. ...sıkıştığı noktada düğümleniyor... ...ve ondan sonra Hamit için... ...çözülmeleri takip ediyor... Evet o yüzden hani benim genel izlenim film böyle çok karakter odaklı bir film değil hı hı. Ee, daha ziyade e, atmosfer odaklı hı hı. Ee, hani onların içerisine var olmaya çalıştığı dünyayı e, bize bir takım izlenimlerle evet. e, gösteriyorsun çünkü hiçbir karakterin içine çok giremiyoruz. Öyle evet. Yani asladan şey de, de dediğim gibi yani filmin başlangıç noktası gerçekten doğaydı ve hani doğayı düşünürken şöyleydi. E, hani Bütün insan, e, yani hepimizin yaşadığı şeylerden, şeyler bir yana, bütün trajediler bir yana doğa diye e, karakter atfedemeyeceğimiz bir varlık var. Hani hiç acıma duygusu yok, e, hiç yas tutmuyor ve Hı -hı. o sürekli devinimle devam ediyor. Dolayısıyla hani biz neler, ne yaşarsak yaşayalım o devine, devimine devam eden e, şeye odaklanmak. söz e, Ve onun etrafında dediğim gibi işte karakterler bir araya geliyor. Ve o yüzden de aslında herhalde derinliğine inilmiyor bu karakterlerin. Çünkü hepsinin aslında bu hani kocaman e, şeyin içerisindeki varlığıyla ilgileniyor film. Ama, Onunla daha çok ilgileniyor. Evet ama aslında hani ilişkiler üzerine de bir yorum yapıyorsun. Hı hı. Yani filmin aslında vizyon zamanlaması nasıl... E ayarlandı hani bu, burada pek çok başka faktör var tabii hani vizyonu ayarlamaktan ama e, Türkiye bağlamında düşünecek olursak hani enteresan bir zamana denk geldi çünkü çok kısa bir süre önce ve çok kısa bir süre zarfında üst üste e, çok ciddi birkaç e, işte böyle kaçak ve, evet. yani, yani hani Avrupa'ya gitmeye çalışan, evet. göçmenleri taşıyan tekneler battı. İşte çok sayıda insan kayboldu. Hı -hı. İstanbul'da dibimizde oldu. Tabii. İşte Ayvalık'ta oluyor, İzmir'de evet. oluyor. Hani bunları üst üste yaşadık. Hani bizzat kendi kıyılarımızda bu kadar yakında gördük. işin dehşetini. Çünkü hani İtalya'dan İspanya'dan gelen Tabii. haberleri hep duyuyorduk. Hı -hı. Hani işte Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışanları, hani yüzlerce kişi Hı -hı. batıyor ama hani coğrafi olarak uzakta olunca biz de hani gazetelerde dünya evet. haberleri de hani küçücük bir küpür evet. olarak karşı. ...başımıza çıkıyordu. Aslında bu olay Boğaz'da gerçekleştiği için de bir parça şu an daha fazla gündende... ...ama Türkiye zaten o geçişin gerçekleştiği en yoğun ülkelerden... ...hatta en yoğun ülke yani Avrupa'ya geçiş için... ...Afrika'dan gelip Türkiye'den geçip Avrupa'ya geçiş olabiliyor... ...çünkü Yunanistan daha kolay bir geçiş. Hem deniz hem de nehir Hı -hı. yoluyla. Ee, yani bizim de çekimimizi yaptığımız yer... ...işte filmin son sahnesi için Rumeli Feneri'ydi. Yani Hı -hı. tam onun açığında... ...ve aslında çok hani bunu orta bir yer... Ee, diye düşünebilir hani orada gerçekleşeceğini evet. düşünmeyeceğin bir şekilde ee, yani aslında Türkiye'de sürekli gerçekleşiyor hani her zaman e, hani bir sürü hani maalesef vaka oluyor nehirden geçmeye çalışırken de vakalar oluyor Meriç nehrinden hâlsin ki Yurttaşlar Derneği aslında bu e, bunlarla ilgili bir sürü araştırma Aha. yapıyor ve aynı zamanda destek veriyor mültecilere... Yani vizyon açıkçası bizim hani festival takvimimizle alakalıydı dolayısıyla hani bu zamana denk geldi ve hani film boyunca filmin hem çekimi hem kurgusu boyunca böyle haberler o kadar çok çıktı ki yani her defasında işte bazen İzmir'de oluyor bazen Ayvalık'ta yani ülkeler tabii ki de o sınır politikalarını değiştirmedikleri sürece hı hı. değiştirmeyeceklerdir devam edecek olan bir şey. Bu, bu konu yani hani senin radarına nasıl girdi hani yani filminimin bir parçası olması lazım anlatacağım hikayeye hani nasıl bu, bu konu iline çektim? Yani şöyle oldu aslında ilk ana noktası şuydu yani Afrika'dan çıkıp hani çok uzun bir yolda hani daha küçük teknelerde hani Avrupa'ya geçmeye çalışan kişilerle başladı ve denizde denizde zaman mevhumunu kaybetmek diye bir şey var ya Hı -hı. ve yani o noktada birçok insan sonuçta çok uzun süre orada kalıyor rüzgar olmuyor motor bozuluyor vesaire ve dolayısıyla hani o e, hani o kocamanlık bir noktada hiçlik gibi bir şey oluyor herhalde Hı -hı. dolayısıyla o başlangıç noktası aslında oydu e, hani o oradan çıkan bir hikayeydi hani gazetelerden vesaire Hı -hı. o yüzden denizle başladı ve o yüzden e, orijini de aslında böyle bir şeyden orada çıktı. Ee, film hani görsel olarak çok kuvvetli ama aynı zamanda e, çok da etkileyici bir ses tasarımı var. Yani Hı -hı. görsellik ve ses birbirini Hı -hı. E, çok güzel tamamlıyor. Hem biraz ses tasarımından hem de biraz müzikten, Hı -hı. orijinal müzikten de bahsedebilir miyiz? Evet. Ee, ses tasarımında Umut yolda çalıştık. Ee, müzikte de Erdem Helvacıoğlu ile birlikte. Zaten ses tasarımı ve müzik filmde iç içe geçen bir tarzda Hı -hı. düzenlenmiş durumda. Ee, yani filmde zaten hani atmosfere yönelik bir film çok görsel dolayısıyla hani işitsel dünyasının da ona eşlik edecek ve onun gibi bir parça daha e, işte gerçek seslerden ayrılıp e, kendi başına bir dünya kuracak bir ses e, Hı -hı. tasarımı olmasını istedik ve müzik dünyasının dolayısıyla işte bir karakter bir yerden geçiyorsa illa o ortam sesi olmak durumunda değil ortam sesiyle dışarıdan gelen bir e, işte manipüle edelim duyguyu şeklinde e, yaklaştık. Dolayısıyla aslında ses tasarımı çok eğlenceli ve müzik de çok eğlenceli bir bölümüydü. Yani çok kreatif bir bölümdü. Ee, ve e, hani enstrümanları seçmek de çok keyifliydi. Erdem'le ve Umut'la çalışmak da çok güzeldi. İşte kimi karakterler için mesela Dönüş ve Hamit'i için hani çedo gitarı seçtik. Yani onları gördüğümüzde genellikle o sesi duyuyoruz. Hı hı. O enstrümanla yapılmış bir müziği duyuyoruz. Evet o şekilde yani filmin görselliğini e, ve filmde anlatılan şeye bir katman daha eklemek istedik sadece böyle bir birlikte el ele yürüsünler değil de bir anlam daha yüklesin üzerinde çalıştık evet. Erzem, ben buradan bir araya bir <gülüyor> soru <gülüyor> sorayım biraz evet. ben Berlin'de görmüştüm epey vakit girdi araya <gülüyor> ee, filmin adıyla da ilgili bir sorun var benim kumun <gülüyor> tadı hani kumların arasında başlıyor zaten ve başta konuştuğumuz e, Yaşım'ın bahsettiği bu doku e, hissine de bana filmin adı çok veriyor. Hani Hı -hı. Zaten o görüntüler kumun arasından denizin içinden başlayan görüntüler... ...böyle bir hakikaten de neredeyse ağzımda o kumun kokusu tadı kalmış gibi... E, Hı -hı. ...o ismi nereden varmıştı? ...bu bakıyla alakası hı. var mıydı? Hakikaten... ...İngilizcesi farklı bir isim... ...Sea Burners o tercih nasıl hı hı. oldu... ...onları merak ederim. Ya öncelikle İngilizce isminden başlayayım... ...çünkü ilk önce filmin İngilizce ismi vardı. Ee, İngilizce ismi de... ...Sea Burners filmin... Yani ...Taste of Sand diye çevirmedik onu. Ee, dediğim gibi ilk başta Sea Burners'da film. Ee, onun sebebi de şuydu... yani ...Sea Burners... E, işte ...bir yerden... E, Bir yere giderken ki bu deniz deniz olduğunu düşünelim e, kimliğini ve işte üzerinde bulunan her şeyi yakmakla alakalı. Dolayısıyla karşı kıyıya vardığında yani diyelim ki Avrupa ülkesine vardığın zaman ve yakalandığın zaman... E, Nereden geldiğini bilmiyorlar. Dolayısıyla geri gönderilemiyorsun. Dolayısıyla aslında o süreç içerisinde, o yolculuk içerisinde kimliğine dair her şeyi yakmış oluyorsun. Dolayısıyla Seaburners ismi buradan geliyordu. Ee, ve hani İngilizce'de var olan bir şey değil ama e, özellikle Afrika Edebiyatı'nda Haraga diye e, geçiyor bildiğim kadarıyla. E, işte Afrika'da Hı -hı. Edebiyatı'nda bu konuya çok değinildiği için hani bu şekilde bir terim bulmuşlar ve onun İngilizce tercimesi aslında. Türkiye tercümesi olmadığı için başka bir isim bulmamız gerekiyordu. Orada da isim isim annesi ben değilim filmin. <gülüyor> Orada filmde desteği olmuş Cem benim eşim filmi izleyip <gülüyor> önerilerde bulundu ve işte aslında o dokuyla alakalıydı. Hani bütün karakterlerin o denizin kıyısında bir arada olmasıyla alakalı. Bence ikisi de ayrı ayrı çok yakışıyor filme. Teşekkürler. <gülüyor> sea Burner'si hakikaten çok enteresanmış. Ee, ona bir Türkçe bulmak lazım. Diye evet, o evet. evet. Yani... Köprülerimi yaktım falan. <gülüyor> evet Böyle şey dağıtımcı usulü neyi sevci hangi isme gelir diyerek hemen. <gülüyor> evet onu da yapabilirmişiz. <gülüyor> ...köprüleri yaktım geldim evet. falan... Evet. Evet. ...dağıtımcılarımız seviyor öyle isimleri... E, ...o zaman şimdi hazır müzikten de bahsetmişken... E, ...Erdem Helvacıoğlu'nun film için yaptığı orijinal müziklerden e, bir parça dinleyelim... ...biraz soluklanalım Hı -hı. biz de... ...kapanış jeneriğinde çalan müziği dinleyeceğiz şimdi... Evet, dinlemekte olduğumuz müzik Erdem Helvacıoğlu imzasını taşıyor. Kum'un Tadı için yapmış olduğu orijinal müziklerden 94.9 Açık Radyo'da Sinefil programında canlı yayındayız. Program konuğumuz da Kum'un Tadı filminin yönetmeni Melisa Önel. Ee, Erdem, Helvacıoğlu ile önceden tanışıyor muydunuz yoksa film için mi bir araya geldiniz? Zaten arkadaştık. Zaten arkadaştık. Evet, yıllardır arkadaştık. Evet. <gülüyor> Dolayısıyla hani ilk uzun metrajında <gülüyor> da gene hani e, şey yetenekli arkadaşlar bir araya gelelim <gülüyor> el verelim yapalım. Yani <gülüyor> aslında senaryoyu e, Erdem daha çekilmeden biliyordu. Yani birlikte çalışalım diye ta o zamandan Hı -hı. konuşmuştuk. Ve şey düşünüyorduk ha işte çekimdeyken şey yapalım değişik sesler toparlayalım hani onları ondan sonra bozar filmde kullanırız Hı -hı. gibi düşüncelerimiz vardı. Evet. Biraz da oyuncuları sormak istiyorum. Yani Hı -hı. her ne kadar çok oyuncu odaklı bir film olmasa da, yani karakter odaklı bir Hı -hı. film olmasa da yine de tabii oyuncular çok önemli ve her biri... E son derece hani hakikaten orada o hayatı süren insanlar gibi gözüküyorlar <gülüyor> e, e, film içerisinde nasıl oldu oyuncu seçimi hani özellikle <gülüyor> hani yabancı bir oyuncu bulmak hani <gülüyor> onu da e, onla çalışmakten çok kolay bir süreç değil sonuçta evet yani özellikle yabancı bir oyuncu bulmak çok zordu e, çünkü zaten çok kısıtlı bir bütçeyle çekildi film e, ve yabancı bir oyuncunun e, Yani bütün film zaten yabancı bir oyuncuya verecek parayla çekildi. Bir de hani tanınmış bir oyuncu yani hani böyle daha şey hani <gülüyor> evet. o kadar tanınmamış bir oyuncu da bul bulabilirdim sonuçta. Evet. Ee, yani burada iki tane şey vardı. Bir tanesi yaşla alakalı. Ee, spesifik bir yaş. Evet. Hani... E ...60'larına yaklaşan bir kadın olması gerekiyordu. Zaten onu bulmak da kendi içinde zor bir şeydi. Diğeri de işte dediğim gibi hem bütçesel hem Türkiye'ye gelip o doğa şartları içerisinde... Hani ...film setinde bulunabilecek birisini bulmaktı. Ee, Mira ile alakalı, Mira'nın kendi geçmişiyle alakalı aslında e, senaryoyla bağ kurdu. Çünkü e, o da e, işte eski Yugoslavya'da yaşayan ve o, hani oranın starı olan... ...bir oyuncu. Emir Kusturica'nın filmlerinde oynamış... ...vesaire. Fakat savaştan sonra... ...ülkesini bırakmak durumunda kalıyor. Çünkü kendisi Hırvat ama eşi... ...Sırp vesaire... ...dodayisiyle kaçmak durumunda kalıyorlar ülkeden ve... ...Amerika'ya sığınıyorlar. Hı hı. Ve o zamandan sonra da hayatını orada geçiriyor. Ama tabii onun için çok büyük bir kopukluk hayatında... Yani ülkeyi bırakmış olması gerekmesi, bütün kariyerini bırakıp orada devam etmesi gerekmesi dolayısıyla filmle bağ kurdu. Özellikle mültecilerle ilgili olan tarafıyla alakalı. Evet o da enteresan olmuş hani kendisinde de öyle bir şey olması, evet. e, bağlantı olması. Diğer oyuncuları nasıl karar verdiniz? Yani Timuçin Esen, Ahmet Rifat, Şungar, Mustafa Uzuymaz, Sanem Öge, hani hepsi de çok son dönemin çok evet. iyi oyuncuları. Sanem'le Omega Tilki'de çalışmıştık ve hı. benim çok sevdiğim e, bir oyuncuydu. Yani Ahmet Rifat'ı Timuçin'i ve Mustafa Uzun Yılmaz'ı zaten biliyordum. Çok fazla erkek oyuncuyla görüşmedik yani Timuçin'le görüşmelerimiz ilk başta birebir görüşmeler yaptık. Senaryonun hoşuna gitti ve hani oradan birebir bir ilişki üzerinden hı hı. devam etti diyebilirim. Bu şekilde yani güzel bir güzel bir birliktelik oldu. E, evet, evet senaryoda da Feride Şecolu ile birlikte çalışmışsınız. Aha, hani evet. o da enteresan, hani bir yaratıcı ortaklıklarımız da söz konusu orada e, Çünkü hani filmin hani görsel dokusu da çok kuvvetli. Hı hı. Hani ama senaryoda da bir ortak çalışma olmuş. O süreç nasıl gelişti? Evet. Ee, şöyle oldu, yani benim e, filmle ilgili bir ana düşüncem ve işte nereye gidebileceğiyle ilgili kimi düşüncelerim vardı ve bakanlığa başvurmuştum. Senaryo Hı -hı. desteği almıştım. Fakat sonra fark ettim ki ben tek başıma oturup bir uzun metraj senaryosu yazabilecek durumda değilim. Ee, ve ondan sonra o hani bir fikirle e, ona e, Hı -hı. sordum hani böyle bir projeyle ilgilenir mi diye aslında... Ee, hani fikrini sormak istemiştim. Onun da ilgisini çekti ve e, dolayısıyla çalışmaya başladık ve tabii onunla birlikte proje çok şekil değiştirdi. Uh -huh. Yani özü aynı kaldı fakat e, ya, çok daha yapılı hale geldi uh -huh. diyeyim. Ve Yani benim daha görsel bir düşünme tarzım vardı, onun da daha naratif bir düşünme tarz var ee, ve hani ikisi de birbirine besleyip hani böyle bir iş çıktı ortaya. Hı hı. Ee, yani şimdi bir ikinci film için aslında bir araya geldik tekrar. Ee, 16 isminde bir işte büyüme hikayesi. Ee, hani orada mesela birbirimizi çok daha iyi tanıyarak çalıştık hı hı. E, diyebilirim yani benim hani görsel bir şekilde ben görsel bir şekilde yaklaşıyorum o da daha natif bir şekilde ama ikimizde e, ben kendi şahsım adıma hani daha e, bu film süreci beni hani büyüttü diyebilirim <gülüyor> dolayısıyla bu e, 16'daki birlikteliğimiz, bu yeni filmdeki birlikteliğimiz e, hem natif hem de görsel açıdan bir parça daha dengeli bir iş oldu diyebilirim. Şu anda henüz daha senaryo aşamasında. O evet evet senaryo proje. aşamasında yani senaryonun hani olgun bir drafta çıkmış Hı -hı. durumda ve şu an fonlarla alakalı e, fonları kovalıyoruz öyle söyleyeyim. Evet. <gülüyor> bu, bu fonlar meselesi zaten hani burada stüdyoda da çok konuştuğumuz <gülüyor> bir mesele. Ee, kum'un tadı içinde Kültür Bakanlığından senaryo desteği evet. aldınız. Onun dışında da pek çok platforma katıldınız diyebiliyorum. Evet e, senaryo desteği aldık. Ardından da yapım desteği aldık. Hı -hı. Daha sonra e, Selanik'te e, Agora Works'e ve ondan sonra e, Work in Progress'e katıldık. Working Progress'ten de bir ödül aldık, post prodüksiyon ödülü hı. ve aslında o sayede filmi bitirebildik. Çünkü e, post prodüksiyona paramız kalmamıştı e, ve o kısmı Yunanistan'da. O kısmı ya. evet, Yunanistan'da gerçekleşti. E, çok da iyi oldu. E, bizim için çok iyi bir şeydi e, hı hı. <gülüyor> o ödülün çıkmış olması. Ee, ama maalesef kumun tadında ortak yapım için e, yeterli zamanımız yoktu. Çünkü o zamanlar e, Kültür Bakanlığından alınan destekle iki yıl içerisinde filmi bitirmek gerekiyordu. Bizim için de yeterli bir zaman dilimi değildi bu. Hı hı. Ee, hani hem parayı bulup hem filmi çekip hem bitirmek için. Şu an o değişmiş durumda veya değişiyor. Dolayısıyla hı hı. bu çok daha iyi. Yani Kültür Bakanlığından para aldıktan sonra dönüp işte Avrupa'daki ulusal fonlara başvurmak için zamanınız kalıyor. Peki mesela filmin içeriğinde böyle hani Kültür Bakanlığı'nın çok hoşuna gitmeyecek şeyler hı hı. olduğunda hani bu bir Yönetmen, yazar Hı -hı. hani Senarist olarak bir baskı yaratıyor mu üstünüzde yani Ya da o konuda herhangi bir Geri dönüş oluyor mu ben bunu merak ediyorum bazen çünkü hani Sonuçta bakanlık fonları Çok kıymetli şu anda sinema çok, sektörü evet. için Çünkü çok alternatifi yok Türkiye'de Çok alternatifi yok değil çok, Hiç alternatif yok yok. Neredeyse. Evet, Çünkü televizyonlar zaten ön alım yapmıyor Hı -hı. Zaten dağıtımcılar da önden e, Bir alım yapmıyor e, Dolayısıyla Eğer çok ticari olmayan bir sinema yapmıyorsanız Hı -hı. Zaten başka hiçbir şey yok Zaten seyirciden de para gelmiyor hı hı. Dolayısıyla hani bakanlık aslında film yapabilmemiz için Hani tek seçenek gibi bir şey Ve hani bir şekilde insan kendini otosansür e, Yani otosansür yapıyor mu İnsanın aklından iki defa geçiyor Acaba bunu böyle yazarsam şey olur mu ee, hı hı. Acaba nasıl algılanacak vesaire diye Ama en nihayetinde hani film e, En nihayetinde o filmi kendi inancınıza Ve yapmak istediğiniz hı hı. şeye göre yapmanız gerekiyor Çünkü hani, e, hani o, kısa o... filmciler ve belgeselciler tarafından hani çok duyduğumuz bir hikaye. Yani evet. Allah'ın desteklerde hı hı. hani şu karakteri çıkarsanız, şunu da şöyle göstermeseniz. Anladım yok bizde hiç öyle dönüşler. bir şey. Yani hı hı. bizim filmimiz özelinde öyle bir şey olmadı. Hı hı. Ee, ama başka insanların yaşadıklarını biliyorum. Hı hı. Ee, yani öyle bir şey e, yani tabii ki de korkunç bir şey. Hani o karakteri şöyle yapsanız da bunu böyle yapsanız. Ama zaten hani son zamanlarda Türkiye'de hani Antalya Film Festivali'nde de hani yaşadığımız... Hı hı. Şey itibariyle bu gittikçe böyle alıştığımız, <gülüyor> duymaya alıştığımız bir şey haline geliyor herhalde. Evet ve daha hani uzun süreler boyunca daha belki de uzun ve kapsamlı konuşmamız gereken. Evet evet yani bir, bir sürü ayağı var çünkü bunun. Hı -hı. işte sınıflandırmayla alakalı olan bölüm var. Hani artı 18'i neye göre verdiklerini çok net Hı -hı. bir şekilde ifade ediliyor olması gerekiyor. Hani genel ahlaka işte Hı -hı. veya aile ahlakına hani aykırılık vesaire gibi şeyler bu ahlakı ne tanımlıyor? Uh -huh. O hani en önemli şeylerden bir tanesi <gülüyor> yani so. ee, hangi politik düzen o alakalı tanımlıyor. Onu, onu irdelemek lazım. <gülüyor> <gülüyor> Evet, çok teşekkür ederiz Mevisa Önel. Ben e, teşekkür ederim. Programımıza konuk olduğunuz için Kum'un Tadı bu hafta başka sinema kapsamında, vizyonda. E, ve bu akşam e, Beyoğlu sinemasında hı hı. saat yedideki e, gösterimde e, sizin katılımınızla gerçekleşecek. Evet. E, sonrasında <gülüyor> <olacağız>. ekip orada <gülüyor> olacaksınız. Sonrasında e, izleyicilerle bir soru cevap e, hı hı. bölümü de olacak. Onu da buradan duyurmuş olalım. Her hafta yaptığımız gibi Kum'un Tadı'nın ekibiyle söyleşi de yapmak istiyorsanız Bu akşam saat 7'de Beyoğlu sinemasındaki seansı e, kaçırmayın diyoruz. Teknik Basa'da Feryal'e ve bu haftaki program destekçimiz Lara Fresco'ya da çok teşekkürler. E, herkese iyi seyirler. Çok teşekkürler. İyi hafta sonları. sinefil. Hazırlayan misafirler Melis Behlil ve Yeşim Guru seven.